''Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.'' dedi.